Bismillahirrahmanirrahim Gerçekten insanların pek çoklarının durumlarını düşünüp gözden geçiren akıl sahibi bir kimse onları boş hayaller peşinde koştuklarını hurafe ve batıl şeylere kapılıp bunların üzerinde ısrar ettiklerini hayletlen görür. Niceleri batılı hak zanneder Şirk ve günahlar üzerinde yürür. Kendisine nasihatte bulunanların sözlerini hiç aldırmazlar. Bu şirk ve masiyet olan şeylerle üstelik hak ve hakikate ereceklerini sanırlar. İşte bütün bu aldanışlar, gurur ve gafletler iblisin aldatmasıdır kardeşlerim. nefsi emmarenin şeytani duygu ve düşüncelerle beslenip iyice gaflete dalmasıdır. Yoksa hak ile batıl da hak ile kolay kolay yer değiştiremez. Hakkı bilen ve seçen bir insan kolay kolay şeytanın dinva ve vesvesesine aldanmaz. Ancak nefsi emmareyi hasis ki şairin de dediği gibi Boş ve batıl ağızlara kapılıp, yalancılıktan verilen sözlerin peşinden koşar. Bundan lezzet ve haz duyar. Evet. Nitekim kadınların ve çocukların çoğu böyledir. Yalancılıktan bile olsa, verilen bir söze kanı verirler. Bununla sevinç duyarlar. Bütün batıl sözlerin kaynağı şeytanın vaadidir. O öylesine bir yalancı ve aldatıcıdır ki şirk ve masiyetlerle, kurafe ve batıllarla hakka erileceğine kandırır ve her batıl yolda gidenin şeytana aldanmışlığı ve onu kendisine dost edinmişliği vardır. İşte bunun içindir ki kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında O onlara vaat eder Boşuna ümitler verir Onun onlara söz vermesi ise Aldatmaktan başka bir şey değildir Buyurmuştur Nisa 120'de Yine bir ayet-i kerimede Şeytan sizi fakirlikten korkutur Ve size çirkin şeyleri yapmanızı emreder Allah ise Size kendi tarafından bağışlama Ve lütuf vaat ediyor Şüphesiz Allah'ın lütfu geniştir. Allah bilendir. Evet. Şeytan insanları aynı zamanda mal konusunda Allah Azze ve Celle'nin harcamalar yapma mevzusunda korkutup aldatmaya çalışır ve Allah yolunda diyerek malınızı harcarsanız sonunda fakir düşersiniz diye vesveseler verir. İyilik yerine kötülüğü, hayır olan cömertlik yerine şer olan pintilik ve cimriliği teşvik eder. Ahlaki güzellik yerine de son derece çirkin olan sözleri ve davranışları alabildiğine teşvik ve telkin eder. İşte Allah subhanahu ve teala kitabında şeytanın böyle hile ve destelerine dikkat çekiyor aynı zamanda kendisinin ilahi lütuf ve bağışlamalarına da dikkatimizi çekerek bizleri kendinin itaat ve ibadetine çağırıyor. Yasak kıldığı günah ve kötülüklerden uzak kalmamızı tembihliyor. Aleyküm selamun Kul Allah'a dönüp onun bağışlamasına nail olmakla şer ve günahlardan arınmış, şeytandan korunmuş, bırakın korunmuş olduğu gibi ona itaat ve ifadette de onun lütuf ve ihsanına ermiş bulunur. Bunun için şeytani işlerden gücümüz yettiğince kaçmalı, rahmani olana da sımsıkı sarınmalıyız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor, gerek meleklerin, gerekse şeytanların insanların kalplerine uğrama ve teması vardır. Meleğin uğraması hayır ve iyilikleri ilham edip hak ve hakikatleri tasdik etmek için olduğu gibi şeytanın uğraması da şerri telkin etme ve hakkı yalanatmak içindir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurduktan sonra kardeşlerim yukarıda mealini gördüğümüz ayet okumuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı gibi Melek ve şeytan insanoğlunun kalbine geceyle gündüzün birbirini takip ettikleri gibi birbirini takip ederek uğrarlar kardeşlerim. Bazen gecelerin, bazen de gündüzlerin uzun olduğu gibi insanoğlunun kalbinde de bazen meleklerin ilhamı uzun sürer, bazen de şeytanın getirdiği şer ve karanlık duyguları uzar gider. Tabi Allah'a tam sığınıp onun rahmet ve hidayetine Masar olmak şartıyla bütün bir ömür boyu kalbin aydın olması, şer ve karanlık görmeden nur üzerine nur tecelleleri içinde yaşaması da mümkündür. Ki bu durumda şeytanın hile ve vesveselerine asla imkan ve fırsat verilmemiş olur. Namazların her rekatında Allah'ın hidayet ve rahmetinin daimi olmasının istenmesinin hikmeti de budur kardeşlerim yani kulun buna ihtiyacının daimi olmasıyla yakından ilgilidir. Ve bu durumda şeytandan gelebilecek olan şaşırtma ve aldatma tuzaklarının her bir çeşidine karşı çok dikkatli olmanın lüzumu da anlaşılmış olmaktadır. Bunları yani şeytanın belli başlı tuzaklarını 15 madde halinde açıklayabiliriz. Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan birincisi kardeşlerim aslında Allah'ın ve müminlerin düşmanı olan şeytanın tuzaklarından birincisi insanoğlunu aldatmasıdır. Şöyle ki insana zararlı olan bir şeyi veya işi ona faydalı imiş gibi teşvik ve telkin eder ve insanı oraya doğru sürükler. Sonra da durur insanın felaketine gülüp keyiflenir. Ona hırsızlık, zina, adam öldürme gibi nice günahları işlemesi için bütün gücüyle dürtü ve teşviklerde bulunur. Onu böyle günahlı ve felaketli yollara sürükler. Sonra da onun akıbetine sevinir. Bakın Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala ne diyor? O zaman şeytan onlara yaptıkları işi süsleyip güzel göstermiş bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben sizin yanınızdayım demişti. Fakat iki topluluk birbirini görünce ardına dönüp ben sizden uzağım. Ben sizin görmediğiniz gerçeği görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Zira Allah'ın cezası çetindir deyip sıvışmıştır. Enfal 48 Bilindiği gibi şeytan Bedir Harbi sırasında müşriklere Suraka Malik suretinde görünmüş, onlara hitaben gidin savaşın, ben sizinle beraberim, çoluk çocuğunuza gelecek zarar ve felaketlere karşı göğüs gerer, size kefil olurum diyerek onları şişirip aldatmıştı. Allah'ın askerleri olan meleklerin ve Vesselam Efendimiz'e ve onun ordusuna yardım için indiklerini görünce de kaçıp onları yalnız bırakmıştır. ve Vesselam'ın şairi Hassan bir şiirinde bu hususu dile getirmiş ve anlatmıştır. Kardeşlerim, şeytanın kadınla zina etmek üzere aldattığı rahibe yaptığı da bunun gibi bir misaldir. Önce kadına zina etmesi, sonra onu ve çocuğu öldürmesi için iyice kandıran şeytan, sonra kadının akrabasını rahibin üzerine salarak rahibi ölüme terk etmiş, ölümü sırasında da kendisini kurtaracağı vaadine kendisine secde etmesini emretmiş sonra da bırakıp kaçmıştır yani onca günahları işlettiği yetmiyormuş gibi son nefesinde kendisine secde ettirerek rahibin kafir olarak ölmesini temin ettikten sonra orayı terk etmiştir işte onun cibilliyeti ve işi budur böyledir çünkü Rabbimiz Panoku ve Teala kitabında <gülüyor> Yahudileri kandıran münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana inkar et der. o da inkar edince ben senden uzağım ben alemlerin Rabb'i olan Allah'tan korkarım dedi. Haşır 16 Ayetin sevk ediliş ve iniş sebebi her ne kadar hususi ise de kardeşlerim ifade ettiği mana umumidir yani şeytan kendisini dost edinip hile ve destelerine aldanan bütün insanlara böyle yapar onları günah ve küfre sürüklemeye çalışır bunu temin için tuzaklar kurar en sonunda da bütün dost ve evliyasından ufaklaşır ben sizin hepinizden uzağım der çıkar nitekim ahirette de bütün dostluk ve düşmanlıkların esas mahiyeti meydana çıkınca kendi dostlarına böyle söyleyeceğinde Allah Azze ve Celle kitabında söylüyorum ben sizin beni Allah'a ortak koşmanızı önceden de tanımamıştım zaten diyecek diyor. İbrahim 22'de Allah'ın bizi de ehlimizi de iblis ve avanelerin şerrinden ve süslesinden koru Kardeşlerim şeytanın işi gücü şeytanlık olduğu halde ben alemlerin Rabb olan Allah'tan korkarım demesi üzerinde bazı açıklamalar yapacak olursak Allah'ın düşmanı olan şeytan ben sizin görmediğinizi görüyorum derken doğru söylemiş olmakla beraber ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım derken yalan söylüyordu. Çünkü o Allah'tan korkan birisi değildir.